Ancak Sağlık Programına hoş geldiniz. Ben Ayşegül Tözeren. E, bu programda e, Selim Hocamız, Selim Badur bulunamayacak e, yurt dışı ile yapacağım bir toplantıdan dolayı e, konuamsa e, sizin tanıdığınız bir isim. E, Profesör Doktor Selçuk Erez. E, Selçuk Erez biliyorsunuz e, hem e, kadın hastalıkları ve doğum konusunda akademisyen e, hem de e, Bilgi Üniversitesi'nde e, yaratıcı yazarlık dersleri de uzun süredir veriyor. Biz aslında biraz iki konuyu da birleştirmeye çalışacağız. E, bizi dinleyenler zaten biliyordur. Bugün Dünya Günü e, ve e, Dünya'nın tek çocuk bayramı 23 Nisan'ın da bir gün öncesinde Alifesindeyiz. Bundan dolayı tahmin edersiniz ki konumuz çocuklar. Dün e, akşam e, konuşacaklarımızı e, Selçuk Hocam'la telefonda görüşürken... Selçuk dedi ki bu ara helalleşme çok moda, gündemde dedi. Biz de çocuklarla mı helalleşsek dedi. Tabii helalleşebilir miyiz bilmiyorum çünkü ne kuşak içi adaleti sağlayabildik ne kuşaklar arası adaleti sağlayabildik. Yetişkin olarak tabii ne olursa olsun bizlerin de sorumluluğu var iki yetişkin olarak. Aslında verileri ortaya koyacağız ve biz bu programda çocuklardan özür dileyeceğiz. Hoş geldiniz Selçuk Hoca. Merhaba, hoş bulduk. Hocam tabii siz e, çocukların en e, mini minnacık halini takip eden bir hekimsiniz. Anne karnındaki halini e, gebelikten itibaren e, takip ediyorsunuz. E, i̇lk e, insan yavrusunu e, siz fark ediyorsunuz, siz görüyorsunuz. E, hocam bu özür dilemeyi biz gebelikteki e, fetusta mı başlasat? Ne dersiniz? Orada bile adaleti sağlayamıyoruz herhalde. Baba. Ee, öyle yapalım, orada başlayalım. Çünkü neden? Uzun müddet e, Türkiye'de ben mesela asistanken e, şeyde, Haseke Hastanesi'nde ve e, şeyde doğum ağrı planlaması yasaktı. Anneler yani suçtu. Çocuk düşürmekte, da suçtu. Doğum kontrolü da yoktu. O vakit anneler istemedikleri çocukları ee, ekonomik bakımdan, sosyal bakımdan hazır olmadıkları zaman doğurmak zorunda kalıyorlardı. Bir o neslin insanları, zamansız doğan çocuklar sonra ne yaptı? Hayatları boyunca bu sıkıntıyı çektiler. annelerinin, babalarının e, maddi bakımdan ve aynı zamanda psikolojik bakımdan hazır olmadığı zamanda doğmanın travmasını onlara yaşattık. Hem de milyonlarca çocuğa. Şimdi onları nereden bulacağız? Nasıl özür dileyeceğiz? Yani özür dileyecek yüzümüz kaldı mı? Kalmadı. Ondan sonra ne oldu? Ağrı planlaması çıktı. Ee, Kürtaş'a müsaade edildi. Medeni memleketlerde olduğu gibi. Ve sonuç e, gayet iyi oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Biz e, hamile kaldı halde, Çocuk aldırmayacak, fakir fukara insanların e, bir şey kötü yollardan, merdiven altı usullerle çocuk düşürmeye kalktıklarına şahit oluyorduk. Her gün olmasa bile haftada birkaç tane insan gelip ölüyordu bizim hastalarda. Bu kanunla çıktı, bıçak gibi kesildi anne ölümleri. Ondan sonra ne oldu? Şimdi bakıyoruz, şimdi nüfusumuz artsın diye hastanelerde bir... Kürtaş'a karşı isteksizlik, işi yokuşa sarmak, yani yasal kul karşı isteksizlik, yokuşa almak ve e, yeniden kadınların, yani fakir fukaranın istemediği zaman, gebe kaldırmak için, çocuğunu aldırmak için merdiven artı usullere başvurduğuna maalesef şahit oluyoruz. E peki, şimdiki yanlışlarımızın, şimdiki hatalarımızın özrünü kimden dileyeceğiz? Genim aynı şey mi yapıyoruz? Onun sıkıntısı ile 23 Nisan, bir 23 Nisan daha geldik. Bugün 23 Nisan. Eskiden ne derdik? Neşe doluyor insan, neşe dolmuyoruz insan. Neşe dolmuyor. Evet, bu ben en baştaki sorun. E, yani tıbbi tahliye gelmeden aslında süreç tabii doğum kontrol, e, e, aile planlaması yöntemlerinin e, aslında insanlara e, çok ciddi anlatılması, bu konuda bilinçlendirilmesi e, gerekiyor e, evet. insanlar. Tabi burada belki Nusret şey bir anmalıyız. E, çünkü halk sağlığındaki bu e, antenatrist e, doğum kontrolü de teşvik eden e, politikaları ilk e, kuranlardan sosyalizasyon projesiyle Türkiye'de. E, bu, bu yoldan niye ayrılıyoruz tabi bilemiyorum. Tüm e, e, Genç nüfusu arttırmak e, amacıyla büyük ihtimalle e, ayrılıyor çoğu ülke. Bizimki de aslında e, pronatalist bir e, yani çocuğu teşvik eden, çocuk daha çok çocuk olmasını teşvik eden e, bir e, yolda. Fakat sanıyorum e, yöneticilere ya da karar vericilere şunun da anlatılması lazım. Tamam nüfusun yaşlanması ciddi bir sorun. Ama bir de demografik aşınma dediğimiz bir şey vardır halk sağlığında. Ee, yani siz e, nüfusu gençleştirebilirsiniz fakat o nüfusu e, sağlık erişimle, ekonomik erişimle, e, eğitime erişimle buluşturamadığınız zaman bu sefer de aşınmış bir nüfusunuz olur. Bu da işinize yaramaz. Belki karar vericilere e, muhatabı oldukları halk sağlıkçılar demografik aşınma e, olgusunda anlatmaları gerekir. Biz demografik aşınan nesillerden de özür dileriz diyelim. O zaman e, hocam diyelim ki istenen bir gebelik var fakat ekonomik durum e, iyi değil. Burada e, gebelik beslenmesi, gebelikte annenin beslenmesi e, gıda fiyatlarında çok konuşuyoruz ve dünya günündeyiz. Aslında evet. ekolojik olarak da bir sorun bu. E, beslenmesi çok önemlidir. Takiplerin yapılması bebeğin sağlığı için çok önemlidir değil mi? E tabii, şimdi bunun için ne yapmak lazım? Ekonominin kötüğü sonuçta annenin kötü beslenmesine yol açıyor. Gebelik boyunca çocuğa yeterince e, ona ihtiyacı olduğu maddelerden alıkoyuyor. Onlara veremiyor çocuğa. Bu kötü. Arkasından hastane teşkilatı, sağlık sistemi nasıl? O da pek iftihar edilecek bir vaziyette değil. Onun da gebeliğin yeterince takibine, Gereyince takibine el vermediği için ne oluyor? Doğacak çocuklardan nasıl özür dileyeceğimizi şimdiden düşünmemiz lazım geliyor. E, genetik tetkikler de şu anda, tarama tetkikleri de dünyada büyük artış gösteriyor. E, sanıyorum e, tıp teknolojilerinde en hızlı e, gelişen bir e, evet. Laboratuvar teknikleri şu anda çok gelişiyor. Ee, genetik tarama tetkikleri çok gelişiyor. Ee, Türkiye'de yıllardır belli e, tarama tetkikleri yapılır. E, e, tabii hocam siz çok daha iyi bilirsiniz bu tetkikleri, torç tetkikleri. Ama dünyada artık 175 e, kalemlik taramalar yapılmaya başlandı ki bu metabolik hastalıkları e, anlamak, ee, çocuk doğduktan sonra yoğun bakım gereksinimi olursa direkt tedaviyi uygulayıp yoğun bakım süresini kısaltabilmek. Ee, belki buradan da bir çağrı yapmak lazım. Bu evet. e, tarama testlerinin kalemini yükseltmeli. En başta da şu SMA tarama testini muhakkak yaygınlaştırmak lazım diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Tamamen katılıyorum. Yani e, bu bakımdan çok geride kaldık. Hem de Balkan devletlerinden bile geride kaldık. Bir araymış Avrupa devletlerine borç verebilirim. Ama tabii böyle bir şey söylediğimiz vakit <gülüyor> ne diyorlar? Ekonomi el vermiyor. <gülüyor> Şimdi ekonominin düzelmesi için ne yapmamız lazım? Onu düşünmemiz lazım. E ekonomi düzeldiği vakit bütün bunlar da giderilecek. Ümit ediyoruz. Evet. E, SMA e, ile ilgili ilk tetkikleri de galiba Ankara Büyükşehir Belediyesi tarama tetkiki olarak ücretsiz başlatmıştı. Sonra Sağlık Bakanlığı da şimdi yapıyor. E, dinleyicilerimizden gebe olanlar varsa ne olur SMA tarama tetkikini ihmal etmeyin diyoruz. Ee, bu tarama etkikleri önemli, ücretsiz de yapılıyor artık. Hocam başka hangi konularda e, çocuklardan özür dileyelim? Ne dersiniz? Şimdi e, şey de çocuklara bakış açımızdan. Şimdi biz de çocuklar ne diye düşünülüyor? Henüz tam anlamıyla insan sayılmayacak bir yani yap bir e, canlı diye düşünülüyor. Mesela ne yapıyorlar? Çekirdek ayıda. İşte çocuğumuz bizim göz bebiğimizdir, bilmem nemiştir filan. Ondan iftihar ediyoruz, çok seviyoruz. Resimlerini her tarafa asıyoruz ama, ama e, çocuğu ne zannediyoruz? Gelişmemiş, aklı evvel. Yani aklı yetersiz, aciz. E, biz ancak bir şey söylersek anlar, anlamaz ama mecburen yapar. Şimdi çocuk baskı ile korkutularak, Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamaz ama korkudan bizim istediğimiz şekilde halleder. Bugüne kadar biz bu terbiye sistemiyle küçük çocukların canını okuduk. <gülüyor> o kadar ki anlat, bizim çocuklukta dinlediğimiz hikayeler, şimdi de aynı şeyler var. Ne diyorlar mesela? Kırmızı şapkalı kız. Hatırlarsınız, hatırlarsınız. Ne diyor kırmızı şapkalı kız? Annesi ne diyor? Ormanda yaşayan annene şunları al götür, hastadır kadın ama yolda kimseye konuşma. Kurt çıkıyor konuşuyor ve tabii ki kurtta anneannesinin nerede oturduğunu söylediği için, kurtta başka şey de bilmediği için, o vakit yandaks falan yok. <gülüyor> gidiyor, anneannenin evine gidiyor, anneanneyi yutuyor. Ve sonunda kızı da aşağı yukarı yemek yiyor ama Allah'tan bir avcı kurtarıyor. Yani çocuğa vermek istediğimiz mesaj ne? Büyüklerin dediklerinden sapma. Sen anlamazsın niçin kötü, niçin iyi olduğunu. Fakat büyüklerin dediğinden başka bir şeyini yaparsan seni kurtar yer. Aynı şekilde ne var? Mesela M. Segen, Alfonso Daudet'in değmenimden mektuplarında bir, bir öykü var. E, M. Segen bir köylü, bir tane keçisi var, yavru keçisi. Bahçesinde dolaşıyor. Hep diyor ki Müzce Seken'e ne beni bırak da diyor şu karşıdaki dağlarda, ormanlarda gezeyim. Ne güzel çayırlar var orada takrak katayım, dolaşayım, koşayım. Yapma diyor orada seni kurt yer. Kapı açık. Bir gün unutmuş Müzce Seken. E, yavru da kalkıyor gidiyor. O da gönlü istediği gibi koşuyor oynuyor fakat akşam koyulaştığı vakit hava, sis bastırdığı vakit bir kurt geliyor. Zavallı keçiyi yiyor. E şimdi bu da gördün mü? Büyüklerin sana söylediklerinden farklı bir şey yaparsan seni ne olur? Seni canavarlar ya kurtar yer, kapar. Şimdi bu değişmesi lazım. Değişiyor da. Gelişmiş memleketlerde artık böyle hikayeler anlatılmıyor. Bu hikayeler de geçti. Biz aynı aynı, aynı hikayeleri anlatıyoruz. Ee, yeni hikayeleri de tercih etme yavaş bir tempoda ilerliyor. Şimdi çocuklukta büyüklerin dediklerini yap, demediklerini yapma. Baskısıyla yetiştirdiğimiz çocuklar ne oluyor? Kısırık, korkak, büyüdükleri vakit yaratıcı olamayan e, ve belli bir e, şeyden e, çizgiden öteye bir türlü geçemeyen vatandaşlar oluyorlar. E, peki nasıl başka türlü hikaye anlatalım? Bir hikayeyi, örneği kısaca size vereyim. Bir Japon yazarın veyahut da bir, bir hikayesi. Azgın ve yaramaz bir çocuk olan Max, bitkin ailesi tarafından cezalandırarak yemeğini yemeden yatağa gönderilir. Max odasında çok uzaklarda tek başına ceza. Çünkü dinlememiş annesi babası. Git odana yemek yok sana bugün. Git zıbar odanda kal. Çocuk gidiyor ve hayal görmeye başlıyor. Vahşi, korkunç şeylerin diğer yerine yiyerken açıyor. Bunu yiyorlar mı? Hayır. Bunu kar yapıyorlar. Yani değişiyor. Başka, daha güzel bir ülkü, ülkü var. Bu da bir Japon'un. Kobi Yamada. Aklına gelen bir düşünceyle ne yaparsın öyküsü? Siz bunu biliyor musunuz? Bu öyküde önemli olduğunu düşündüğü bir düşüncesi olan bir çocuğu anlatıyor. Bir düşünce var çocuğun kafasında. Bir gün aklıma bir fikir geldi. Nasıl geldi? Akın. Nereden geldi? Aklıma gelen böyle bir fikirle ne yapılır? Aklıma gelen bu yeni fikir başta bana biraz tuhaf geliyordu. Açıklasam söylesem acaba benden alay mı ederler? Bu konuda ne düşünürler? Diye çekiniyordum. Kimseye bir şey söylemedim. Onu kendime sakladım. Ama o benden ayrılmadı. Benden kendini beslememi, kendisi oynamamı istedi ve büyüdü. Onu başkalarına anlatmanın sırası gelmişti diye düşündüm. Korktum başıma geldi. Bir çoğu güldü, benden alay etti. Bunun salakça bir şey olduğunu söylediler. Başka, başta etkilendim. Acaba vaz mı geçsem diye düşündüm. Sonra onlar ne bilirler dedim kendi kendime. Bu benim düşüncem. Alıçlıkları bir şey olsa, değişik bir şey olsa ne olur sanki? Onu korumaya karar verdim. Ona özen gösterdiğim, ciddi aldım. fikir giderek büyüdü. Hayal ettikçe, onu geliştiğini gördükçe onu daha da bilimsedim. Bana değişik şeyler düşünmenin, büyük şeyler düşünmenin yararını, faydasını öğretti. Günün birinde o düşüncenin büyüdüğünü, her baktığım yere kapladığını gördüm. Şimdi bir düşünceyle ne yapılabileceğini anladım. Bir, bir düşünceyle insan dünyayı değiştirebilirmiş meğerse. Şimdi böyle hikayeler anlatıyorlar. Korkma, Çekinme, gayret et, yeni düşüncelerden seni korkutmasın. Şimdi bu gibi, bu gerçeği öğrendiğimizde bugüne kadar hala büyüklerin komutundan aykırı davranırsan seni kurt yer. Öykülerini anlatmakta olduğumuz çocuklarla hayalleşmemiz, onlardan özür dilememiz gerekmez mi? Evet. Yani, Aslında hocam çocuklar da e, eski hikayelerdeki gibi değil e, değil mi? Mesela Greta'yı düşündüğümüzde hani iklim grevini başlattı. E, artık çocuklar da farklı e, masalları istiyor herhalde değil mi? Evet yani e, bu, bu çocuklar yani e, farklı masalları dinliyor ve siz eski masallarda da ısrar ederseniz artık sizi de e, size de sayılarını yitirecekler. Evet. Yani evet. birçok şeyde önder oldu. Evet. Şimdi e, başka bir şey var. Başka bir şey var. Duygu sömürüsünde çocuklar kullanıyoruz. Nasıl hocam? Şöyle söz konusu duygu sömürüsü olduğunda yine çocuklar başvuruluyor kullanılıyor. Her an, her yerde, her yaştan insan acı çekiyor. Bunu da biliyoruz. <gülüyor> Ama acı çeken çocuklara oldu mu hemen kulak kesiliyoruz. Ukrayna'da çocuklar bombalandı. <gülüyor> Kıyıya vuran aylan bebek. Başlık haberlerde reklamçıların, sinemacıların, medyanın çoktan keşfettiği gibi işine çocuk girdiği ve sular duruyor. Daha da kötü. Duygu sömürüsü mü yapılacak? Çocuklar da fayda ediyor, buna yarıyor. Aslında bencil bir bencil. Çocukların oynamaları gereken yaşlarda çalışmak zorunda kaldıklarını bildiği halde koşulları düzeltmeyen, Anasına, babasına onun yaşına uygun besleneceği, giyebileceği, sağlığını, eğitimini sürdürebileceği imkanları sağlayamayan ama kalabalıkların ekranların karşısında nutuk attığında, bir yere açtığında, kurdele kestiğinde onu kucağına alıp öpen politikaçıları ne yapmalı? Yarın ne yapmalılar? Duygu sömürüsü yapan politikaçıları kalabalıkların önünde öpüp, öpüp yarım saat unuttukları o çocuklarla yani... Yarın 23 Nisan'da herhalde Onlardan özür dileriz. Onları bu şekilde kullandığımız için. Çok önemli konular aslında. Ee, çocuklar hiçbir şekilde hiçbir duyguya e, malzeme yapılmamalı. Hangi duygu olursa olsun. E, bir müzik arası verelim. Ardından biraz daha güncele geleceğiz. E, iki gün önce de TÜİK e, çocuklarla ilgili e, verileri açıkladı. Onları da bir tartışacağız. Selçuk Hocama soracağım onları da. E, bir müzik arası verelim. E, Feryal e, radyoda masada e, ilk şarkı e, Samo'nun Survivor e, versiyonunu bir e, dinleyelim. E, bu biraz Covid-19 versiyonu. Bakalım nasıl olmuş Survivor'ın Covid-19 versiyonu. E, dinleyelim bakalım. Evet. E, biraz müziği hızlı indik ama konuşacak çok konumuz var. E, aslında Covid-19 döneminde çocuklardan da bahsetmek istiyoruz. Evet. Ondan dolayı e, biraz e, kısa kestik Survivor'ın COVID-19 e, versiyonunu. E, şimdi e, yaklaşık 2-3 e, gün önce e, TÜİK e, çocuklarla ilgili e, istatistiklerini e, açıkladı. E, bu da aslında e, haberde oldu. E, UNICEF'in e, istatistiklerini de konuşacağız. E, o da birkaç ay önce açıklanmıştı ama biz ülkemizden başlayalım. Önce TÜİK e, istatistiklerini konuşalım isterseniz. E, Türkiye nüfusunun %27'sini yaklaşık çocuklar oluşturuyor. Bu evet. tabii çok... Büyük bir rakam olduğunu düşünüyorum ben. %27 e, yani üçte birine e, yakın. E, demek ki çocuklar için e, çok şey yapılması lazım. Nüfusun da e, büyük bir e, oranını aslında çocuklar e, oluşturuyor. E, burada bir nüfus projeksiyonu da yapılmış. E, 2025 yılında bu e, Yine %26 civarında olacak. 2019, 2030'da %25, 2040'da %23, 2060'da %20, 2080 yılında %19 e, olacağı düşünülüyor çocuk nüfusunun. E, tabii burada e, nüfusta yaşlanmada dikkat çekiyor. Yaklaşık %10'luk bir azalma olacak 2080'de. Tabii ki, 2080'de iklimde nasıl olur bilinmez iklim e, krizi. Burada Avrupa Birliği ülkelerinin üzerindeyiz çocuk oranı e, olarak. E, şimdi tabii bizim dikkatimizi e, çeken e, birinci konu e, burada e, okullaşma oranları. Geçen e, istatistiklerde yani 2019-2020 öğretim yılında çocuklaş, e, okullaşma oranı %71 iken 2020 2021 öğretim yılında %56 olduğu görülmüş 5 yaş net okullaşma oranının. Bu çok dikkat çekici bir e, rakam. E, çok ciddi bir düşüş. Covid-19'un da sanki etkisi var gibi geliyor bana bunda. E, Covid-19'un iki etkisi olabilir. Acaba aileler çocuklarına okula mı göndermek istemediler bulaş riskinden dolayı? E, i̇kincisi de tabii ekonomik durum. Evet. E, çocuğu okula gö göndermek bir masraf. Ee, bu ikisinin birleşimi sanıyorum bununla ilgili çok ciddi kamusal önlemlerin alınması gerekiyor. Ee, ne dersiniz hocam bu konuda? Bu okullaşma evet. oranı çok ciddi önemde. Şimdi e, bir e, anama bir düşüş olduğuna göre bunun bir şekilde evet. izah etmek lazım. Dediğiniz yerden göğe kadar doğru. E, daha ziyade ekonominin kötüleşmesi. Çünkü bir en mütevazi vatandaşımız dahi çocuğunu okula bir şekilde götürecek bir vasıta lazım, bir para lazım. Her çocuğun evine yakın değil mektep, çoğunun uzağında. Başka e, bir okul kıyafeti lazım. Arkasından yiyecek lazım. Okulda ye, yediği yemek, arkasından kitap, kitaplar u uh, yani dokunulmuyor o kadar pahalı. Üniversite öğrencilerimiz dahi yani ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çocuğun ihtiyacı olan kitabın, defterin, kalemin, silginin alınması Bugün birçok vatandaşımızı rahatsız edecek, sarsacak vaziyette. Tabii ne yapıyor? Daha başka bir şey ilave edelim. Bunları yapamıyor, götüremiyor çocuğu beklemeye. Daha başka bir şey ifade edelim. Çocuğu çalıştırıyor çünkü muhtaç. Çocuğu bir ustanın yanına veriyor, beş kuruş versin, kazansın diye. Çocuğu bir yerde daha da mütevazi vatandaşlarına düşerim, çocuk... Bir şey satıyor, çiçek satıyor, bilmem ne satıyor, mendil satıyor o şeylerin e, trafik lambalarının orada durarak gelen geçen arabaya. Şimdi buna ekonomi bozulukça çocuğumuzu hem karşılığını veremediğimiz için mektebe yollamıyoruz, hem de eve ek gelir sağlasın diye de çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Bu çocuklara kim, ne vakit, nasıl özür dileyecek, nasıl helalleşmek isteyecek onu da kendimize soralım. Evet e, şimdi dünya çocuklarına da bir bakalım tekrar e, ülkemiz istatistiklerine de döneceğiz. Ama Yunus e, açıklaması vardı. Ekim ya da e, Kasım ayında raporlarını ortaya koymuştu. Pardon Aralık ayında raporlarını ortaya koymuş Yunus Bir e, konuşulan e, şu anda bir sürdürülebilir kalkınma amaçları. Küresel, küresel amaçlar var Birleşmiş Milletleri. Burada tabi e, aslında sürdürülebilirliğin bence e, sözcük anlamı kuşaklar arası adaleti sağlamak. Evet. E, kuşaklar arası adaleti sağlamaktan son derece uzak durumdayız şu anda. E, Covid-19 hani insanların bir aklını başına almasının filan e, yolu mudur e, dendi ama yok kesinlikle değil. E, çünkü aşıda bile bu işi beceremedik. Ee, yoksul ülkelerde tam korumalı aşılama yani en az iki doz aşılama oranının %4 olduğu konuşuluyor. Ee, bundan dolayı hani burada da dünyada da pek e, iyi gitmiyor e, işler olarak e, görünüyor. E, e, raporda şöyle yazılıyor tabii bir ülkenin gelişmişlik oranı azaltıyor. E, bebek ölümleriyle e, açıklanır. Bu yeni doğan ölüm hızı ne kadar düşükse o kadar gelişmiş bir ülkede e, yaşadığınızı gösterir. E, ama e, bu raporda e, bebek harici 5 ila 24 yaş arasında 2.2 milyon çocuk e, yani e, gençlerle birlikte yaklaşık 5 milyondan fazla çocuğun da 5 yaşına ulaşmadan önce öldüğü belirtiliyor dünyada. Yani dünyada da işler pek iyi gitmiyor gibi değil mi hocam? Evet. Ee, Şeyi dahası var. Şimdi dedik ki eğitime de düşme var dediniz değil mi? İstatistiklere göre. E, bir şeyleri şeylerde saydık. Yani e, mektep fiyatları, ondan sonra çocuğun çalışmak zorunda kaldı. peki bir şey daha sonra kendi kendimize. Faiz ederim ki bu çocukların sayısını arttırdık, okula yolladık çoğunu. Okuldaki eğitimin kalitesinden ne haber? İyi değil, çok kötü. Evet. Kuma yazmasını öğretmek dahi yetersiz bir e, durum arz ediyor. Aynı zamanda okulda eğitim çocuğun eğitim programında gayet büyük hatalar, gayet büyük eksiklikler. Bir şey öğretmiyoruz. Çocuk neden okula gidiyor, neden okuldan geliyor? Sosyalleşmesine yarıyor. Tabii Covid yok yani. Başka bir şey yarabiliyor. Eğitimin kalitesinin yetersizliği bize ne oluyor? Lise sonuna kadar gidiyor ve üniversiteye de şey yapıyor, yansıyor. Hayata da yansıyor. giriyor ona da. Evet. Binadı. Kalitesiz ve yetersiz bir eğitim sağladığımız için çocuklarımıza ne yapmak zorundayız yarın? O nedenle de bir özür dilerim zorundayız. Evet hocam. Aslında üniversiteye kadar öğrenciye öğretilmesi gereken bilgiye nasıl ulaş, ulaşabileceği gibi düşünüyorum. E, temel bilgileri, temel... E, işte matematik alanında, sosyal bilimler alanında temel bilgileri. E, siz üniversitede de akademisyenlik yapmış ve yapmakta olan bir kişisiniz. E, bir 10-15 yıl veya 20 yıl öncesine göre e, öğrenci kalitesinde farklılık görüyor musunuz? Çok kötü. Neden? Çünkü bir şey bilmeden geliyor. Mesela kızlarımdan bir tanesine, dört kızından bir tanesi gelmişti. Sen bir şey ne biçim ders veriyorsun? Gelin bakayım demişti. Onun geldiği bir derste ee, ben üniversite öğrencisinde, e, 30 kişi vardı sınıfta, Napolyon'dan bahsetmek, neden icap etti bahsettim. Ee, hepsi suratımıza baktı, ne demek istiyorsun, nedir Napolyon diye. yani Beşiktaş'ın yeni santrafolu desem, ha ha evet diyecekler. Birisi dedi, ben biliyorum dedi, ne biliyorsun dedim. Birisi dedi ki, para, para, para demiş. Başka bir şey bilmiyorlar. E şimdi? O da benziyen Said Faik dedik, Said Faik duymamışlar. E, Haldun Taner dedik, Haldun Taner'i işitmemişler. E şimdi bu eğitim ne öğretiyor bu çocuklara? Bunlar üniversite talebeleri ama yansıtıkları yetersizlik. Ortaokul, lise, ilkokul yetersizliği. Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı yer aldı mı? Bilmiyorlar. Müttefiklerimiz kimdi, kime savaştık onu da bilmiyorlar. E bu da lisede, ortaokulda ve daha önce öğretilen bir şey. Demek ki bunlar neyi yansıtıyor? Bu yetersizlik ipiyle devam ediyor. Ve hala da gelmiş gitmiş bu kadar şey yönetim bunlara bir çare bulmamış. Demek ki ciddi bir araştırma da yapmıyor. Ben mi onlar adına söz, özür dileyeceğim yarın? Siz mi dileyeceksiniz? Hanginiz? Evet. Hocam bir de tabii şöyle bir durum oluyor. Bu, bu kadar bilgi yetersizliği olunca kandırmak da kolay oluyor bu kişileri. Çünkü hani birikim olmadığında siz şimdi Napolyon'a forvet futbolcusu deseniz öyle kalacak akıllarında. Yani ondan dolayı hani televizyondaki yorumcuların da değişik yorumlarını görüyoruz hiç gerçekle anlayabiliyor. Tamamen e, bağlantısını koparmıştı e, derecede ve onlara inanan kitleleri de görüyoruz. E, maalesef e, bunun sonuçları da e, olumsuz olacaktır. E, sanıyorum tekrar bizim okumaya dönmemiz gerekiyor. Kitap okumaya evet. dönmemiz gerekiyor ama tabii orada da e, kitap fiyatları gerçekten e, yüksek. E, ben geçenlerde şöyle bir şeyle karşılaştım Kitabın adını da söyleyeyim, ayıp olmaz. Ahmet Hamdi Tanpınar. Ee, evde bulamadım saatleri ayarlama sütüsünü almam gerekiyordu gittim ee, şey işte arkasına bir fiyat yazıyor ee, fiyatı da söyleyeyim. 72 lira ee, saatleri ayarlamaya süt Eskiden daha ucuz bu kitaplar 72 lira ondan sonra tam şey vereceğim e, kasiyere satın alacağım e, dedik bir kasiyer bir huzursuz oldu e, dedim ki ne oldu e, dedi ki e, Oraya biz o rakamı yazmıştık ama dedi o ardından değişmiş yine dedi 90 lira olmuş dedi tamam dedim alayım. Ee, ama düşünün şimdi hani okuyun dediğimizde de dinleyiciler diyecek ki nasıl okuyacağız? Hani saatleri ayarlamayız 90 lira e, şu anda. E, herhalde e, böyle olduğunda da okumak için bir sahaflar Evet. E, fena bir e, yöntem değil sahaflarda kitaplar görece daha ucuz e, bir de e, kütüphanelerin arttırılması gerekiyor herhalde bu da bir e, kültürel ve kamusal hizmet olması lazım e, gerçekten e, okuma e, teşviki için önemli e, bir de ayrı ayrı şimdi bana ücret ama. geldi de ben de oradan aldım ben de oradan aldım ama gidip aldım eee <gülüyor> Açık, radyoda, açık radyo açık diyor ki internette daha ucuz. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Peki bir şey diyeceğim. E, tabii internetten Sahtere, de almak mümkün. Ama şey enstitüsünün e, şeyin İngilizce Orada beş senelik olduğunu biliyor musunuz? E, ne, nerede çevrildiğini? Türkçe Türkçe'den İngilizceye çevrilmiş. E, Saatleri ayarlam enstitüsü ve orada da enin satan listesinde girmiş. Saatleri Ayarlamaya Enstitüsü'nü sanıyorum herkes okumuştur. Bana biraz da dönemi de yansıtıyor yani dünyaca da dönemi yansıtıyor. Hiç şaşırmadım diyeceğim Saatleri Ayarlamaya Enstitüsü'nün bu durumda olmasına. Peki başka çocuklardan... Gerçi ee, ben bir soru sorusu yine verip e, devam edelim mi? Bir verip tamam. e, şimdi İbrahim Malov'dan dinleyeceğiz. Yine kısa bir ara yine devam ediyoruz. Hı -hı. Evet. Yon San'dan dinledik. E, İbrahim Malov dedim yanlış söyledim. E, Profesör Doktor Selçuk Erez'den e, Erez'de sohbetimizi sürdürüyoruz. Ondan dolayı şarkılarda müsait bir yerde iniyoruz. E, daha çok sohbet edebilmek için. Tabii çocuk dediğimizde e, erken evlilikleri, çocuk yaşta evlilikleri de hiç görmek istemezken maalesef görüyoruz. Coğrafyamızda da dünyada da görüyoruz tabii gelişmiş ülkelerde artık bunu görmüyoruz evet. ee, belki bununla ilgili de bir cümle ku kullanmalıyız mesela çocuk gelin e, kavramı var çocuk gelin kavramı tamamen hani kökensel olarak yanlış bir kavram çünkü e, çocuk çocuğun evlendirilmesi bir çocuk istismarıdır çünkü çocuğun bu konularda rızası olduğunu Kabul edemeyiz. Çocuğun hiçbir şekilde rızası olmaz. Annesine babasına işte 16 yaşından sonra soruyorlar. Anasını babasının rızasının ne önemi var e, bireyin hayatında? E, bundan dolayı e, muhakkak çocuk yaşta e, evlendirmeni, evlilik bile demiyorum, evlendirmenin önüne geçmemiz lazım. Hocam onlar çocuklardan bu konuda da özür dileyelim mi? Tabii. Şimdi e, bir de şeye bakalım, istatistiğe bakalım. Siz... Sizin yine biraz, biraz evvel yaptığı TÜİK'in TÜİK istatistiğine bakalım ama iki sene evvelki. Daha aktüel şey yok. Türkiye'de toplam evlenme sayısı 487.270. Evlenen kız çocuk sayısı 13.000 kadar. Kız çocuk evliliklerin toplam evlenmeler içindeki oranı ise aşağı yukarı %3. Hocam bu resmi... Resmi De, bakan, hani hiç bilmediklerimiz var. Resmi olmayanlar yani Bunun var. en aşağı üç 4 mesleği olduğunu düşünmekte serbestiz ve doğru bir şey yapmış oluruz. Türkiye'de 15 yaş ve öncesinde evlenen çocuk sırası da Avrupa'da Allah birinciyiz. Bizden daha yani bu bakımdan ilk el yok. Yani yarın yani 23 Nisan'da çocuk yaşta evlendirilerek yüz çeşit kötülük yaptığımız Çocuklardan özür dilemeli. Özürlerin en büyüğünü bu çocuklardan, özellikle kız çocuklarından dilemeliyiz. Çünkü onların hayatını mahvediyoruz. Bir insanın evlendiği vakit e, olabileceği mutluluktan onu uzaklaştırıyoruz. Hayatı boyunca evliliğin bir nevi mutluluktan başka bir şey olduğunu, bir nevi eziyet olduğunu düşünecek duracak bu sağlıcık çocuk. E, herkesin yaptığı gibi yani. Erişkin bir yaşta evlenmiş insanların yaptığı gibi demek istiyorum. Evlendiğini mut, mutlu bir şekilde, hoş bir şekilde hatırlamayacak. Bir nevi ameliyat geçirmiş ve hatta e, 12 tane dişi çekilmiş, nas, narkoz verilmemiş bir insan gibi hatırlayacak. Bir selçuklu'da bir kahlasın altında kalmış, anasını babasını kaybetmiş bir insan gibi hatırlayacak. Bir insana bundan daha büyük eziyet yapılamaz. Bu şekilde özü demek yetmez. Bir daha buna göz yumam. Bunun olmasını engelleyen bir yönetme asla oy veremeyişçiyimizin de yeminini aynı anda yapmamız lazım. Sonra başka bir şey geldi aklıma çocuk işçiliğine ne diyorsunuz? Yani korkunç. Yani e, bu konuda Elon'un e, hep çalışmaları oldu çocuk işçiliğinin önüne geçilmesine ilişkin ama. E, maalesef hiçbir zaman sıfırlanamadı ee, çocuk işçilerin e, iş cinayetlerine kurban gittiğini bile e, duyduk biliyoruz e, biliyorsunuz Adana'da Ahmet e, pres makinasını kendisini kaptırdı ki çocukların kesinlikle işçi olmaması gerekir çünkü çocuk gerçekle oyunun ayrımında değildir e, bundan dolayı hani çocuk işçilik e, felaket bir şey e, akşam vakti tabi epey zaman geçti ama e, Cagapasha'da asistan e, şeyi olarak Cagay'in nöbeti tutarken parmaklarını e, şeye alete kaptırmış ve kaybetmiş. Kaç tane çocuğun e, çocuk görmüştür. O kadar zavallı çocuk ki bilmiyor. O evet. çocuğa o aleti kullanmanın sorumluluğunu nasıl verirsin? Nasıl öğretirsin? Tehlikesine. Şimdi o yaşta tehlikesini anlayamayacağı, hatırlayamayacağı bir şeyde bir koşulda çocukları çalıştırırsan Çocuk öyle bir sakat oluyor ki bundan sonra da bir şey yapamayacak. Abi benim parmaklarım çıkar mı diye soruyordu bize. Ne cevap vereceğimizi şaşırıyordu. Evet. Ee, bir de sanıyorum hocam şey, böyle varsıl bireyler hep anlatır ya, ben çocukken simit sattım, şey sattım, işte su sattım, sattım diye. Bunların anlatılması bile bence çocuk işçilik teşvikidir. Ee, evet. Çocuğun hiçbir para kazanım aracı olmaması gerekir diye düşünüyorum. Yani bu bu türlü anlatılarla da övünülmesi hep beni rahatsız eder. Evet. Ee, şey, Uluslararası Çalışma Örgütü 1991 yılından itibaren e, bunu bir problem olarak, çok büyük, büyük bir problem, başarılı bir problem olarak verilmiş ve 1992 yılında Türkiye dahil üzere 6 ülkede başlamış bu program. 2018 yılı memleketimizde Çocuk işçiliğiyle mücadele yılı ilan edildi. Ne oldu? Bir fayda etti mi? Hayır, katkı etmedi. Sıfır. E, çocuk işçileri çocuk işçileri çalıştırma günü bir gün yani kutlanmış, bit bitmiş, unutulmuş. İstatistik Kurumu'na göre e, 5 ila 17 yaş grubundaki çocuklara uygulanan 5. çocuk iş gücü araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de bir ekonomik faaliyette çalışan 5 ila 17 yaş arasındaki Çocuk sayısı 720 bin. Bu resmi ise. İnanıyor musunuz bu kadar olduğuna? Ciliseye göre, ciliseye göre ince, incelendiğinde çalışan çocukların %71'i erkek, %30'u ise, yani 29.4'ü ise kız çocukları. Yani... E, bir çocuğu mahvetmenin çok çeşitli yolunu bulmuşuz. Yani e, herhalde çok başarılıyız bu konuda. Tamamen işimizi, güçümüzü bakıp bunun ne şekilde düzele, düzeleceğini düşünmemiz lazım. Yani yarın 23 Nisan'da çocuklarını çocukluklarını tadamadan, kavrularak, ezilerek, ölerek büyüyen, hatta yeri bırakan, yok varsa ve kötü koşullarda gizli çalıştırılan çocuk işçilerimizle Helal yaşmeli. Onlardan büyük çapta özür dilemeliyiz. Peki, e, yani çocuklara yaptığımız kötülük bunlardan ibaret değil. Onlara her bakımdan kötü örnek oluyoruz. Hiç olmazsa eğitemiyoruz. Davranışımızla erişkin olarak onlara iyi örnek oluyor muyuz? E, yalan söylemeden, e, demagoji yapmadan, kendi hem cinslerimize ve e, karşı cinse olan saygımızı onlara yansıtabiliyor muyuz? Kendi yaşamımız çok düzenli mi ki onlara iyi model oluyoruz? O da anne babanın ve yani komşunun erişkini de e, mahalledeki çocuklara örnek olalım. Nasıl bir örnek oluyoruz? Gayet kötü örnek oluyoruz. Bizden e, kamu etkileyen, daha büyükler, durmadan televizyonda boy gösterenler, ee, sanatçılar olsun, şarkıcılar olsun, politikacılar olsun nasıl bir örnek teşkil ediyorlar çocuklar için? Çok kötü örnek teşkil ediyorlar. Bu çocuklar hangi televizyonlara baksınlar? Hangi memleketin büyüklerinden e, ilham alsınlar? Kimden öğrensinler? Biz kendimizi nasıl düzelteceğiz? Biz nasıl çocuklara iyi bir örnek teşkil edeceğiz? Bunu da düşünmemiz lazım ve bunu düşünmediğimiz için yeniden Çocuklardan üzüldüğümüz lazım. Evet, ee, çocuklar ama kendi yollarını bir şekilde buluyorlar. Ee, tekrar Dünya günü ne döneyim? Çocuklar e, ekoloji e, konusunda iklim e, kriziyle ilgili konularda bence yetişkinlere kat be kat açtılar bu konudaki duyarlılık ve eylemliklerinde diye düşünüyorum e, çünkü e, erişkinlerin bu kadar dikkat çekemediği hususlara çocuk yaştaki e, bireyler e, dikkat çektiler belki e, umutlu olmanın e, bir yolu da budur diye düşünüyorum e, çocuklar bu konudaki e, bu konuda daha fazla e, bilince sahipler e, bu arada e, birkaç araştırma var ee, bu araştırmalar z kuşağına biraz sanıyorum e, asil ve özgür bir kuşak olacak gibi e, geliyor. Amerika'da yapılan araştırmalar var. Mesela bu, bu e, grup pek koleje gitmek de istemiyormuş. Yani e, şablon eğitimlere de girmek istemiyor. E, değişik kendi yolunu bulacak, kendi doğrusunu bulacak bir e, kuşak gibi e, geliyor bana. Bu konuda da belki. E, o kuşak eski yanlışları yapmayıp kendi deneyimlerinin üzerinden giderse e, belki daha da e, umutlu olabiliriz. E, hep zaten aklı başını düşünürler de şunu diyorlar. Eskinin çözümleriyle yeni hiçbir şeyi çözümleyemeyeceğiz. E, belki bunun için e, daha da umutlu olabiliriz. Dediğiniz doğru çünkü e, şimdi Z kuşağı e, en genç kuşak. Ee, bakıyoruz, öğretim üyesi olarak üniversite seviyesinde, düzeyinde hiç olmazsa e, bu çocuklar hakikaten ön yargısı bizden daha az. Hiçbirinin bizden belki kuşağın mühim bir kısmının ne olacağını mühendis mi olacak, mimar mı olacak, marangoz mu olacak, anasılması tayin ediyordu. Mesela bizim ülkelerimizin dışına çıkalım. Kafka gitmiş e, hukuk okumuş. Neden okumuş biliyor musunuz? Babası öyle istedi diye okumuş. Kendisi hiç istemiyor. Mezun olmuş. Babası istedi diye Sittin Senek gitmiş, Sittin tane kitap okumuş ve hukukçu olmuş. O zaman Kafka zamanında Avrupa'da da böyleydi. Sonra bizde hala devam etti. Yani son zamanlarına kadar devam etti. Ben bugün hala sınıfta ben işte mühendis olmak istemiyordum ama babam çok ısrar etti diyen insanlara rastlıyorum. Peki Eş seçimi nasıl? Kimi evleneceğini kim tayin ediyordu insanların? Bizim annemizin babamızın aileler. Yani aileler tayin ediyordu. Ailelerin tayin ettikleri insanlar evleniyordu. Bu ne biçim şey yahu? bir Yani nesile bir kuşağa, şimdiki daha da inelim aşağı. Bu şekilde bir atmosferde büyüyen çocuk. Daima sonunda ailenin istediği insana varmak için çocukluğunun da bireyine, Emin komuta zinciri altında geçmesi lazım. Başka türlü sen büyüdüğün vakit annenin tayin ettiği insanla evlenemezsin. Ondan çocuğa baskı yapılan bir yer, çocuğun kim evleneceğini, ne okuyacağını tayin eden bir memlekette demokrasi var mı denir. Dört bir seçim yapılsa bile. Hocam Twitter'da şöyle yazıyorlar, Avrupa'da evlilik vice gibidir, iki kişilik, Türkiye'de evlilik kalay gibidir, bütün aileler katılır. Evet. <gülüyor> e, maalesef öyle tabii. Şimdi, e, demek ki başka bir şey lazım. Bir, çocuklarımıza bir şey daha söylememiz lazım. E, biz her şeyi size bıraktık. Ne eğitim sağladık, ne çocuk gibi yetişmenizi sağladık, ne sizden baskıdan uzak yetiştirdik. Ama e, e, sizden üstelik de yüzümüzü kızartan bir şey istiyoruz. Büyüdüğümüz vakit, büyüdüğünüz vakit bizim gibi davranmayın. E, Z kuşağına ulaşmış abileriniz, ablanınız gibi örnek alın bizi değil dememiz lazım. Çünkü Z kuşağı farklı geliyor. Yani onlar da Türkiye'nin yüzde yirmisini oluşturuyorlar. Ve bizim... Elimiz olmadan, bizim marifetimiz olmadan, bizim etkimiz olmadan sadece internetle ve birbirine dünya çapında iletişim ve öğrendikleri davar, bilgi ve davranış tarzı ile bize çok ümit veriyorlar. Ondan bizim hiçbir dairemiz yok. Dairemizin olmadığı için, olumlu bir şekilde katkıda bulunmadığımız için de özür dilemek zorundayız çocuklarımızda. Peki e, ilkokuldan lise düzeyine kadar yetişsizliklerini bir türlü gideremediğimiz bir sistem içinde güya ettiğimiz çocuklar da unutulmamalı, onlardan özür dilemeliydik demiştik. E, yarın, yani yarın 23 Nisan'da acaba daha da geriye gitmememiz lazım? Ne diyorsunuz? Yani, geriye gidersek daha da kötü şeyler karşımıza çıkabilir hocam. Ee, çocukken yaşı büyütülüp asılmış, idam edilmiş olan Erdar Eren'i anımsamamamız lazım. Ve onun için sözlerini Gürtan Akın'ın yazdığı şarkıyı söylemememiz lazım. Hiç olmazsa kelimelerini sözlerini şey yapalım. Büyü de baban sana, büyü de acılar alacak. Büyü de baban sana, büyü de Yokluklar alacak büyüde baban sana büyüde bitmez iş, işsizlikler açlıklar alacak büyüde büyüde baban sana baskılar işkenceler alacak Kelepçeler, gözaltılar, zindanlar alacak büyüde büyüyüp 17'ine geldiğinde büyüde baban sana idamlar alacak demeli ardından bu ülkede öldürülen bütün çocuklarları almışamalı tüm yakınlarından tüm arkadaşlarından bu ülkede buna şahit olmuş, bunu duymuş, okumuş herkesten özür dilemeli. Ve daha böyle bir şeylerin görülmeyici bir Türkiye istediğimizi de çok yüksek sesle halkın barılıyız. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet, Gülten Akın'ın şiiri e, tam özür şiiri aslında. E, i̇ki yetişkin olarak, iki hekim olarak e, biz e, geleceğin ve bugünün çocuklarından Kuşaklar arası adaleti de kuşak içi adaleti de maalesef sağlamayı başaramadığımız için özür diliyoruz. E, bu ara helalleşme moda de, demiştik. Bilmiyorum e, özrümüzü kabul eder mi çocuklar? Çok teşekkür ederiz e, Selçuk Hocam. E, yarın yine de 23 Nisan tabii çok neşe dolamıyor insan e, ama olsun en azından biz umudu kaybetmeyelim. Umudu kaybedersek de daha iyi bir dünya isteğimize dair inadımızı kaybetmeyelim. İnat önemli diye düşünüyorum. Bazen insan umutsuz oluyor ama inadı hiç kaybet, kaybetmemek lazım. Çocuklara da belki tek önerimiz bu olabilir. İnadınızı kaybetmeyi. Hiç kimseyi de e, bu inattan sizi döndürmek isteyen, dünyayı iyileştirme inadınızdan döndürmek isteyenler olursa kimseyi de pek kulak asmayın. E, diyelim ve e, dinleyenlerimize güzel hafta sonları dileyelim hoca. E, son parçamıza da Feryal karar versin ve o çalsın. Peki. Tamam vakit kalmadıysa bir şey Peki. yapamayız. Vakit kalmamış. <gülüyor> Demek ki timing güzeldi doğruydu evet.